Fman yutayi Allah ve Rasulu, فقط فاز فاز عظيمة. اما بعد فإن أصلق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدع وكل ظلالة في النار. اما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 bu hadisleri anlamayı, bu hadisleri anlayıp amel etmeyi muvaffak kılsın. Kaldığımız yerden e, devam edeceğiz. Son üç hadis kalmıştı tevbe bahsiyle alakalı olarak. Aleyküm ve rahmetullahi ve <gülüyor> barakatuhu. Tevbe bahsiyle alakalı olarak üç tane hadisimiz kaldı. Bu hadisleri de alıp ondan sonra bir sonraki bab olan babu sabr, sabretme babına geçeceğiz. Diyor ki, müellif rahimahullah an tabi ibn nuceyt bi damm nun fath jim imran ibn husayn el khuza'i radiyallahu anhuma husayn yani Ebu nuceyt anlatıyor annam ra'atan min juhayna juhayna kabilesinden bir kadın atat rasulallahi sallallahu aleyhi ve sellem nbi aleyhi vesselam allah resuluna gelmişti ve hi min Hamile kalmıştı, gebeydi. Ama gebe kalması normal meşru bir evliliğin sonucu değil de neydi? Zinanın bir sonucuydu. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Biz hatırlarsanız bu iki hafta önceki tevbe bahsine başlarken tevbenin beş tane şartının olduğunu söylemiştik. Demek ki bu kadın da ihlas da Teala'ya tevbe etmiş. Ondan sonra günahtan el, etek çekeceğine azmetmiş ve günahtan elini eteğini çekmiş vazgeçmiş artık işlemiyor. Vakiti de var zaten. Değil mi? pişman. Bu beş şart. Pişman olmuş geliyor aleyhissalatü vesselama. فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَسَبْتُ fa aqimhu عَلَيَّ اَسَبْتُ حَدًّا Ey Allah'ın Resulü bana diyor bir had gerek. Bir ceza gerek. Yani ben diyor öyle bir iş işledim ki öyle bir günaha günah irtikab ettim ki bunun üzerine bana ne gerek? Had cezası gerek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 babasıdır, abisidir, kardeşidir, kocasıdır, eşidir, kimse artık. Feqala ihsin ileyha. Diyor ki kadına iyi bak. İyi davran. Feiza vadat Kadın diyor çocuğunu koyduğu zaman ya yani doğurduğu zaman kadını bana geri getir. Sa fa'ala fa amara biha Nebiyullah sallallahu aleyhi ve sellem feşuddat aleyha thiyabaha.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 Ve aleyhissalatü vesselam bu kadına ne yapıyor? Cenaze namazını kılıyor. Öldükten sonra rejim oluyor. Ölüyor. Ve cenaze namazını kılıyor. Tabi Ömer radıyallahu anh diyor ki aleyhissalatü vesselam'a Yani bu kadın zina etti. Sen de onun cenazesini mi kılıyorsun? Ya Allah'a resulü. Çünkü aleyhissalatü vesselam'ın bazı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 göster. Selam bile bilirsin, değil mi? Bir önceki derste almıştık hatırlarsanız. Aleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Bir önceki derste okumuştuk hatırlıyorsunuz. 50 gün ne peygamber aleyhisselatü vesselam ne ashabı ne kapla ne diğer o iki kişiyle konuşuyor ne onlara selam veriyor ne selamlarını alıyor. Yani bu da emri bil mağruftandır. Tavır takınma, tepki koyma. Meşru ölçüler içinde. Bunu yapacaksın.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 Günahlarıyla artık o baş başadır. Allah'ın affıyla, rahmetiyle, adaletiyle karşı karşıya şey kalacaktır. Ama sen de kalkıp bundan sonra ne yapmamalısın? Yani bunları gördükler sonra bu adam çok fena, çok kötü. Bunun Allah günahlarını affetmez. Böyle yaptı, şöyle yaptı diyerek yani sanki Allah Allah'tan'ın cennet anahtarlarını, cennet kapılarının anahtarlarını, rahmetini sanki sen tutuyormuşçasına sen sahipmişçesine onun bunun hakkında ne yaparsın? Konuşamaz. Yani öyle insanlar var ki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 İnsanlar arasında merhametli olmak lazım. Aleyhisselatü Vesselam da bunu anlatıyor Ömer'e. Bu şekilde Nebi Aleyhisselatü Vesselam Ömer'e bunu öğreterek, bunu söyleyerek onu tembih ediyor. Hemen diğer hadise geçiyoruz. An-i İbni Abbas radiyallahu anh, enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle, lev ennel ibni Adem'e vadiyen min zehr. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, İbni Adem'in Adem in, oğlunun insanın, insanoğlunun bir vadi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 enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal, Allah-u Teala ne yapar? Yedhaku. Arapça arkadaşlar, söylesinler. Biliyor, biliyor. allah Teala güler. allah Teala <gülüyor> güler. Yani burada ne var arkadaşlar? Allah-u Teala'nın gülme sıfatı var. Bunu bize kim haber veriyor? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın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 bir kere Allah-u Teala'nın gülmesi hakkında, bu sıfatı hakkında bize haber veren Resul. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Aleyhissalatü vesselam Rabbimizin güldüğünü bize anlattıysa, ifade ettiyse bizler de onu atmak yapmak zorundayız? Evet. ispat etmek zorundayız, buna iman etmek zorundayız. Nasıl iman edeceğiz? Keyfiyet biçmeden, nasıllılığını kurcalamadan. Çünkü mahlukat arasında dahi sıfatlar birbirinden farklı olmasına rağmen,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 bundan maksat razı olur veya işte ister gibi. Ne yaparlar? Tahrif. Buna da tahrif diyor. Bu Allah-u Teala'nın ve sıfatlarıyla ilgili olarak ehli Sünnet'in metodu vasıtiyete de söylediğimiz üzere bu dört esas üzerinedir. Ne yaparız? Tahrif etmeyiz, ta'til etmeyiz, inkar etmeyiz, tekiif etmeyiz ve teşbih etmeyiz. Güler güler. Ve Aleyhisselatü Vesselam diyor ki يَدْحَقُ اللّٰهُ اِلٰى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 Allah Teala ya ne yapıyor? Tevbe ediyor. Aleyh-i setan diyor ki: "Yukatilu haza fi sabilillah fiyuktal." diyor. Öldürülen Allah yolunda savaşmış. Allah'ın yolunda çaba sarf etmiş, öldürülmüş. "Thumma yetubu Allahu alel qatil." Sonra Allah Teala katile ne yapıyor? Tevbe ediyor. "Feyeslimu feyestesh feyesteshhed." Fe katil de bir dönem katilmiş ama